إتبار هذا. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بك من الشياطين. بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن <تصفيق> يعظم شعائر الله فإنها من تقوى Sadakallahu'l-Azim Allah'u menfa'na bil Kur'an'l-Azim ve barik lana fi'nin ve'lhamdülillahi Rabbil alemin ve'steğfirullah el hayyel qayyum Hassan tukum bil hayyel qayyum illezi la'e mutebede ve defa'atu ankun s-süvbe b'lâ havne ve'lâ kuvvete illa b'lâil aliyyil azim Allah-u Teala ve Tekattas Hazretleri cümlemizi dininin nişanlarına tazim eden, saygı gösteren ve bu tazimini her türlü vesileyle ifade eden kullarına ilhak eylesin. Allah. Rabbimiz Atik cellesinde buyuruyor, her kim allah Teala'nın dininin nişanlarına, alametlerine tazim ederse, onları büyük tutarsa, saygı gösterirse, hiç şüphesiz ki bu kalplerin takvasından kaynaklanmaktadır yani Allahü Teala'ya karşı insanın kalbinde takva varsa, haşyet varsa iman varsa iman takva gerektirir haşyet getirir çünkü inanmayan korkmaz inanan mutlaka saygı duyar korkar işte bu nereden kaynaklanıyor? Takvadan kaynaklanıyor. Takva nereden kaynaklanıyor? İmandan kaynaklanıyor. Bu ne demektir? Bir insan Allah'ın dininin nişanına değer vermez. Ne demek? Mesela Kabe'ye saygısızlık eder. Bu itibarla mesela Kabe Allah'ın dininin nişanlarındandır. İbadet vesilelerindendir. Kulluk merasiminin icra edilmesi için koyulan, kurulan alametlerdendir. Ona karşı tükürmek bile sakıncalıdır. Edepsizliktir. Hatta şimdi burada bile tükürürken e, kıbleye doğru tükürmemek lazımdır. Yataklarımızı neye göre ayarlıyoruz? Yatak odalarımızda, çoluk çocuğun yatak odalarında kıbleye ayak gelmeyecek şekilde. Hatta mümkünse, baş gelirse kolay olur. Çünkü başın geldiği zaman sağa dönersin, sola da dönersin. Ama sağına gelirse, soluna döndüğün vakitte sırtın gelir. Bunlar bile hesaptır. Ebu Vezid el-Bestami, Ariflerin Sultanı, Kaddesallahu Sirru zamanında, çok takva sahibi Allah dostu diye tanınan bir zat var idi. O da mübarek dedi ki, yanında hizmet edenlerine hadi beraber gidelim de şu zatı ziyaret edelim. Epey de uzak gittiler gittiler. Tam o zatta camiden çıkmış. Bunlar da yeni geldiler. Fakat o sırada baktı ki e, o zat e, anlamadan fark etmeden, hesap etmeden kıbleye karşı tükürdü. Yani kıbleye doğru geliyor. O artık anlamamış olabilir. Görünce, Ebu Vezid el Bistami'nin kudsesi ne buyurdu? İslam'ın edeplerinden biri kıbleye karşı tükürmemektir. Bu kişi kıbleye karşı tükürdü. Velev ki gaflet olsun. Demek ki bu Allah'ın sırrına mazhar değildir. Velilerinden olsa sırrına mazhar olur. Sırrına mazhar olsa bu edeplere riayetkar olur. Kıbleye karşı tükürmek adamı gavur etmez. Ama kasten bilerek tükürse, hakaret için tükürse kafir olur. Ama cahillikten, gafletten, kıblene taraf falan bilmese e bu tabi edebi terk etmiş olur. Ama Allah'ın velileri edebi terk etmez. Bu bu kadar büyük veliydi. Nasıl bir edebi muhafaza etmedi? Bir edebi muhafaza etmeyene Allah sırrını emanet eder mi? Dedi ve adımlarımıza yazık olmuş. Bu hiç görüşmeden geri döndü. Bak bir edepten. Şimdi Kabe bunun gibi ise Kabe şairdendir. İnne safa vel merrete min Safa dağı Allah'ın dininin nişanlarındandır diyor Kur'an. Merve dağı Allah'ın dininin nişanlarındandır diyor. Kur'an söylüyor bu ayet Bekara suresi. Çünkü sahi nerede buluyor? Safa ile Merve arasında. Safa Merve'nin yeri tespit edilmeden sahi yapamazsın. Sen gitsen arası kaç metre? 700 metre. Öyle bir yer bulsan, çayır ovada, çukur ovada 700 metre iki tepenin arası olsa, orada dolansan dolansan efendim dolap peygiri gibi sabahkada dönsen. Bir şey yazılır mı? Boşuna. Allah Teala oraya değer vermiş. Orada fazilet var, meziyet var. Onlar hep cennetteki makamlardan kopma gelme. E, Hacer Validemiz orada sahi ettiği mesela. Şimdi Safa ile Merve dağdır. Dağdır ama ona saygısızlık yapmak imansızlıktandır. Onlara tazim etmek kalbin takvasındandır. Ne demek? Allah'tan korktuğuna delalet eder. Allah'tan korkmak ne, nereden gelir? İmandan gelir. Bir insan Allah'a inanıyorsa, İslam'a inanıyor, Peygamber e inanıyorsa, Peygamber'e Kur inanıyorsa, Kur'an'a inanıyorsa Safa'ya da hürmet edecek. Merve'ye de tazim edecek. İşte sahi edecek ömreye gittiğinde vazife yapacak efendim ben bu dağların arasında bu iki tepenin arasında efendim saayetmem dese yazık eder ne ömresi olur ne haccı olur Allah indinde rezil kebası olur ya e şimdi bu cansız bir efendim kaya ama Allah ona ne vermiş değer vermiş Hacı nedir Hacı el bir taştır ve allah Teala onu kendi kudret eli mesabesinde koydu kullarıyla onunla musafa ediyor bütün musafa istilam eden elini diyen veya uzaktan bismillahirrahmanirrahim diyen böyle işaretle istilam edenleri bile resmini çekiyor akik taşı resim çekiyor bazı taşların yanındaki ağaçların manzaraların resmini çekiyor üzerlerinde vardır bende öyle bir akik taşı vardı bütün yanındaki manzarayı çekmiş Taşlar manzaraları çeker. Bazı taşlar. Her taş değil. Ama şu anda bile bulursunuz öyle taşları gidin arayın piyasada. Sorun bak bulursunuz. Ağacın yakınındaki ırmağı şunu bunu resmini çekmiş. Taşın içinde. Onu taştan ayıramasın, taşı ondan ayıramasın. E şimdi Hacı el böyle bir hal vardır. Hazreti Ömer Efendimiz... Allahü Aleyhisselam hacile söyledi öperken ne dedi? İni la la hajarun en ennekı hajarun la taduru la tenfa biliyorum ki sen bir bitarsındı zarar da veremezsin fayda da veremezsin ve la İni rai tu Rasulullah sallallahu aleyhi selleme kabile kim? Ne kabile Ben Rasulullah seni öperken görmeseydim. Seni öpmezdim ama Resulullah'ın seni öptüğünü gördüm. Onun için seni öpüyorum. Deyince Hazreti Ali Efendimiz arkasındaydı. Ne dedi ona? Ya Ömer dedi. Bu dediğin doğru olmadı. Niçin? Sen dedin ki Haciyel de hitaben, ben biliyorum ki sen bitersin, faydan da yok, zararın da yok. Halbuki faydası da var, zararı da var dedi. Ya dedi Hazreti Ömer. Anlat bakayım dedi. Hz. Ali Efendimiz ilimde üstünlüğü var. Ben ilmi şehriyim, Ali o şehrin kapısıdır. Şehre girmek isteyen kapıdan gelsin. Yani ilim meselesinde Hz. Ali'de üstünlük var. Ama Hz. Ömer'de de ne kadar büyüklük var? Ne kadar fazilet var? Efendim, ona demedi ki, sen ne biliyorsun ya? Sen benim çocuğum yaşındasın. Sen efendim, ben... Emirül müminiyim ben halifeyim sen nesin? demedi ya hemen söyle diyor bir ilim var mı? sahabe böyleydi şimdi hocayım diye geçinenler hiçbir şey beğenmiyor birinden gelen ilmi hiç kabul etmiyor hele ki kendisinin yanlış konuştuğunu ifade eden bir delil ortaya çıkarsa ona uydurma diyecek kadar ileri gidiyor Bukhari'de de olsa, Müslümde de olsa bu uymuyor, aklıma uymuyor, mantığıma uymuyor diyecek kadar haddini aşıyor. Böyle bir haddini aşan adamların dönemine düştük. hadi Ömer Efendimiz Radıyallahu anh, hep böyle, onun hakkında çok mesele var böyle. Şam'a girerken veba salgını duydu mesela. Dedi ki girelim mi, girmeyelim mi? Kimisi dediler, girelim Allah'ın kaderi nesi olur? E salgın var, dönelim. Hemen dedi ki bu hususta Resulullah'tan bir şey duyan varsa gelsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen sahabenin birisi geldi, ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem veba salgını olan yere girmeyin ama sizin olduğunuz yerde salgın baş gösterirse oradan çıkmayın. Çünkü çıkarsan mikrobu da çıkarırsın dışarı. Ama o olan yeri de duyarsan girmeyin. Sen bunu Resulullah'tan işittin. Sallallahu Tamam. Peki bu hadise göre amel ediyoruz derdi, hemen döndü mesela. Dur bakalım senin bu hadisi duyduğun sağlam mı ya bu hadis? Soruyor muydu Sen işittin tamam? Rüzgar mı? Bir fırtına esti bir seferinde kasırga yol. Ya o dedi bu rüzgar ninsidir ya o dedi. Bir fırtına çıktı ama o arada aklına geldi bu kasırgalar hakkında dedi bir şey duyan var mı acaba hadisten Ordu da uzun arkaya doğru yayılmış herkes uçuyor. Ebu Hureyre diyor, zor yetiştim. Hz. Ömer du, duydum ki, hadis rivayeti arıyor. Bu huzusta bilgi istiyor. Hemen gittim dedim, ya Hureyre, ben hadis işittim. Anlat. Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar, er ayet Allah'ın ayetlerindendir rüzgar. Rüzgarda çok büyük kuvvet var. Evleri, dağları, gemleri yerinden oynatıyor. O zaman allah Teala kimine azap yapar, kimine rahmet yapar. Kimi yağmur getirir, kimi felaket getirir, kimi bereket getirir, kimi mikrop getirir. Rüzgarda çok ayetler var. Onun için fela rüzgara sövmeyin, kahretmeyin, beddua etmeyin, lanet okumayın. Çünkü o da Allah'ın nesidir? Memurudur. Ne yapın? Selullah'a mi hayra? Euzubillahim şerriha. Hayrını isteyin Allah'tan, şerrinden Allah'a sığın. Ya Rabbi bu rüzgarın ve getirdiklerinin Hayrını senden istiyoruz. Bu rüzgarına getirdiklerinin şehrinden sana sunuyoruz Diye dua edin. Bu hadis-i şerifi o de tamam dedi ben bu hususta bu rüzgarın mahiyeti nedir? Ne diye gelir? Ne diye gider? Rüzgar estini ne diyeceğiz? Bak. Koca Hazreti Ömer Halife Emirül müminin. Ama bir insan her şeyi bilemeyebilir. Sahabe-i kiramın hepsinde bir hadis var. Ebu Ureyre'de tabi çok hadis vardı. Hemen Geldi yetiştirdi, Aziz Ömer adına hemen kabul etti. Onun milleti ilan etti. Mesela. Şimdi, burada da Hazreti Alemin'in ne dedi? Faydan yok, zararın yok dedin dedi Hacer-i e, Bu Bunun faydası da var, zararı da var. E dedi, e, ne biliyorsun söyle? Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki, Hacer-i Esvede gelecek, kendisini öpenlere, takbil edenlere veyahut yanaşamazsa uzaktan istilam edenlere efendim, e ne yapacak? Şahitlik yapacak. Çünkü o içinde işte diyorum sana, herkesin filmini çekiyorum. Hazrette de o ne olacak? Nasıl siz bilgisayardan çıktı alıyorsunuz? Çıktı, çıktı, çıktı, çıktı. Kaç kilometre çıktı ki bilgisayarın içinde çıkarırsan? O Hancel-i Esved'de verecek Orda sen de varsan çıkacaksın. Evet. O zaman eşini kendisine tazim eden, saygı gösteren, öpen, istilam edenle e ona hakaret eden efendim onu çaldılar. Karaamit'a o zaman bir zaman haceletsedi çaldılar götükle. Ne hak şeyler etle Kabe 20 sene aceletsiz kaldı. Neler eden var, hakaret edeni var. Efendim eee necis pis ellerle dokunanlar var. Müstekler zamanında neler neler zaten onlardan sebep karardı ya. Yoksa cennetten geldiğinde makamı İbrahim'le e, biri güneş biri ay gibi Mekke'de hiç gece olmuyordu ki onlar varken. İlk onlar indiğinde Mekke'de gece mece yok. Öyle bir nur var ki. Sonradan işte günahkarların elleri değmekle, güçtüklerin elleri değmekle karardı. Şimdi fayda verir miymiş dedi? Hazreti Ömer ne dedi? Sen fayda vermezsin. Hazreti Ali dedi. Fayda verir miymiş dedi? Ha verilmiş. E neden? E ben ayağına ahirette şahitlik yaptığı zaman bundan büyük fayda olur mu? E sen, sen benim gibi şahit getirsem, ben seni gibi şahit getirsem neye yarar? Ayrancının şahidi şıracı. İkimizi al vur birbirine. Allah'ın dediği, der, ya Rabbi ben bu adamı çok iyi biliyorum. Melekler de derler, seni cimbi'yi biliyorum. Ondan sonra devir lazım gelir, sen beni şahit tut, ben seni şahit tutayım. İkimiz birbirini zor kurtarırız yani. Ama hacellesler derse ki ben şahidim. Faydeleri mi vermez oğlum bizi kurtarır. E bak fayda verir Bunlar Allah'ın dininin nişanları yani ibadet merasimlerimizin vazifelerimizin icrasının efendim vesileleri. O ondan başlıyor. tavafa başlama noktası nere? Hacel esvet. Ona istilam ediyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ona yöneliyoruz. Üzerine secde ediyoruz. Çünkü Kabe'nin neresinde? Kösesinde. Eğer insan öpmek nasip olursa, eğer ki yoksa, kafası da kırılmayacak gibiyse, rahat yerdeyse, ne yapacak acelesine de? Öpmekle kalmayacak. Alnını da sürecek. Efendim öptükten sonra e, alnını da, efendim salsam, alnını da koyardı. Secde edecek onun üzerine. Çünkü zaten kıble orası. Tam Kabe, tam secde yeri. Değil mi? Aaa! Taşa secde ettik. Hemen adama şirk derler. Eskiden Kabe'nin o altın oluğun altında bir yer var ya, altın oluğun altındaki yerde böyle çıktı e, basamak dışarıdaydı. Şimdi onu içeri katlar. Secde edemiyorsun. E, tamiratta bir ıslahat yaptılar. Evvelce o taş biraz çıkıntılı taşı vardı dışarı doğru böyle. Orada namaz kılarken gidip dedik de falan. Ben secdeyi halbuki mermere de var, Beyaz mermer de var orada ama ben de yakın sıfırdan kılardım ki Kabe'nin taşına Kabe'nin taşının uzantısı vardı orada oraya secde vardım şu kadar yükseklik olduğu zaman secde kurtarır yani çok yüksek olursa secde kurtarmaz da şu kadar bir yeriydi mesabeydi ve abinin biri geldi beni geldi orada görüyor çekti beni aşağı namazın içindeki Kabe'nin taşına secde etmeyeyim ne olur şirk şirk ulan şuradaki taşa secde etsen şirk olmuyor şuradaki taşa secde etsen şirk oluyor sen ne saçma adamsın ya ne zırva adamsın ya ya ben taşa secde etmiyorum ki ya. bu gudû rabbe azel beyt. Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Biz Kabe'ye tapmıyoruz ki, taşa tapmıyoruz ki. Biz taşın üzerinde Allah'a ediyoruz. Ama sen şimdi Hacer'le svet öbür taşla bir olur mu? E Kabe'nin taşı senin çakıl taşından senin sokağın, Efendim kaldırım taşıyla bir olur mu? Allah ya e Bunların farkı yok mu? E var, bize göre var ama bu abilere göre Bunların kafasında olan bazı hocalara göre bile fark yok. Var böyle adamlar. Allah da diyecek onlara ki sizin de gavurlardan bir farkınız yok. Ama bize öyle demeyecek. Bilecek siz benim dinimin nişanlarına saygı gösterdiniz. Sizde Allah korkusu var, Allah saygısı var. Çünkü sizde ne var? İman var. Bu öbürlerinin yaptığı iş imansızlıktan kaynaklanıyor. Bir adamın kalbinde iman olmazsa, bu adam ne yapmaz Allah'tan korkmaz Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz bu sefer ne yapar Kabe'ye de taş diye çıkar efendim peygambere de haşa ve gelâ sallallahu aleyhi ve sellem önemsiz adam diyor çıkmış efendim televizyona diyor ki 40 yaşına kadar peygamberin hiçbir önemi yok diyor ya sen nasıl dersin 40 yaşına kadar peygamberin önemi yok benim gibi bir adam mı o ya ama peygamber 40 yaşında olmuş ya 40 yaşından öncesini. Peki Allah Teala peygamberi niye göre seçti? Sence hiç imtihan olmadı mı? Sence hiç bir ihtiyar olmadı mı? Hiçbir seçim. İnnelallahu yestafi minel melaiketi ve Allah diyor meleklerden de insanlardan da peygamberler ve elçiler seçer. Neymiş bu iş? Kesmece değil, seçmece. Karpuz mu kesiyorsun, seçiyorsun sen? Allah ne diyor? Ben seçerim. Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Ama bu seçimde de bir imtiyaz yok mudur? O kişinin seçilmesini icabet ettiren bir hal yok mudur? Ya cennetten Burak bile alınırken Miraca Efendimiz'i çıkartmak için o Burak neye göre seçildi? Baktılar gibi bütün Buraklar yiyor, yiyor cennette yayılmış yayılımda. O Burak yemiyor, içmiyor, zayıf düşmüş niye sen yemiyorsun, içmiyorsun, zayıf düştün e ben ahir zaman peygamberi cennete ziyarete gelecek bizden birine binecek bunu haber aldım ama acaba bana nasip olur mu diye uykum, keyfim kaçtı iştahım kaçtı diyor e o şimdi o deve onun için seçiliyor o burak deve cinsinden değil de buraktır o o burak on için seçiliyor, e onda da bir şey var ki seçiliyor e şimdi bu peygamberler neye göre seçildi Allah Teala onların kendisini ne, ne kadar sevdiklerini seveceklerini, yakınlık yapacaklarını ibadet yapacaklarını, sabredeceklerini cihad edeceklerini şimdi 950 sene bir fiil İslam'a davetle tebliğ milletin sıkıntısını çekmek bunu normal bir adamın katlanacağı bir şey mi? 950 sene Kur'an söylüyor e tabi ki onu Mevla bildi de seçti diğer peygamberlerin hepsi de seçilmiş وَيْنُنْ عِنْ دَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفَيْنَ الْاَخْيَارِ diyor Allah. Onlar bizim kartımızda Celle Celaluhu seçilmiş hayırlı kullardandır. Mustafa'nın cemisi ile Mustafa Seçilmiş kullar. E sen şimdi bu seçim niye göre yapılıyor? E Allah ilmi ezelisine göre yapıyor. Şimdi bizim hepimiz Allah ilmi ezelisinde ne yapacağımızı bilir mi? Ne bilir? E şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın aşkından ümmetinin derdine sabahlara kadar ağlayacak, dua edecek yalvaracak, şefat edecek dara düşse de sıkışsa da dualarını bile kullanmayacak ahirette ümmetine saklayacak şekilde bir insan olduğunu Mevla bilmiyor mu? E onun için onu seçiyor canım. Beni seçsene oğlum. E sabaha kadar yatıyorum ben. Bu buzun. Benden ne olur? Ondan sonra başım sıkıştı mı ya Rabbi bana bir dua vermiştin ya he, onu kullanmak istiyorum. E neden? Ben o andaki sıkıntıyı hemen çözmek isterim. Çünkü ben aceleci bir adamım. Nefsime çalışan bir adam. Beni peygamber yapar mı ya? Evliya bile yapmaz. E senin durumun ne? Benden biraz iyisin belki. Ama ne olacak yani? E şimdi bunlar hep Allah bildi, seçti. Sabah kadar kim uyuyacak, kim uyumayacak? Yani Burak bile aç duran Burak'ı alıyorlar. Sen iyi, o zaten ben peygamber olsam ne yaparım? Ümmetimi sıraya dizerim. Bir gün sen baklava yapacaksın, öbür gün sen börek yapacaksın. Ee, akşama kadar yersin sen ya. Niye millet zaten elaya göbennler, ete göbennler, kürek gibi de uzatırsın? o ziyaret, sabah kadar. Hadi bakayım, paraları getirin. Bilmem ne, hizmetler, yemekler, içmekler, ev yapın bana, bizim tarlada çalışın böyle peygamberlik değil, şerklik bile olmaz velilik bile olmaz hangi? veli? seyyidülkom gadimum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrada ne yapardı? sahabe-i kiramla otururken evinde bile hizmeti kim yapardı? kendisi yapar. adam geldi hiç tanımıyor men kalabalık sahabe topluluğu var yemek ikram var Efendimiz ayakta yemek dağıtıyor e dedi ki bu toplumun efendisi kim ya? yani peygamberi arıyor Kâinat'ın efendisi cevap veriyor, seyid-ülkûm gâdimûm. -um. Sese bak. Toplumun efendisi, onlara hizmet edenleridir. Yani hem ben efendisiyim bu toplumun, Resulullah benim diyor, hem de hizmet eden efendi olur diyor. Evet. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Allah acil şifalar versin. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Bir şifası için bir Fatiha-i Şerif'i okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. ayrı olduğu Evet şu anda mesela e, A Efendi babamızın vefatından 60'tan bu yana ne ediyor 20 48 sene olur oldu 48 sene bu manevi makam kendisine tevdi edilmiş Şeyh'i tarafından. Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim buyurdu da gitti. Koca dört mezet müftüsü Kutbul Ektab Evliya'nın reisi Ali Haydar Efendi Hazretleri. Şimdi bu zat 48 senedir. Biz tabi 38 sene belki de hemen hemen görmüşüz. Kendisini tanıyoruz. ya uyku yok, yemek yok, istirahat yok, keyif yok. 5 dakika uyuyor. 5 dakika. Eğer sen onu 6 dakika yaparsan sana bir kızıyor başımı biraz koyayım diyor, beş dakika diyor. Ya beş dakikayı zaten hesap edemezsin. Sen sağa bakarken altı dakika olur. Niye diyor, uyandı bu da anlıyorum. Niye diyor, bir dakika fazla beni işitti? Şey Seslemedin diyor. Niye? İşi var. Ben diyor, bir dilenci gelse, saatlerce beni konuştursa, tutsa onu dinlemeye ve ona cevap vermeye mecburum diyor. Öyle bir makamdayım ki bir dilenciye cevap verip, halledip, işini görüp konuşmaya mecburum diyor. Ama artık ne zamanki mübarek halisi sıhhati bozuldu, rahatsız oldu, Efendim, ondan sonra tabii ki Allah o şeyi kaldırır. Hastalık gelince yükümlülük habibler. Ama biz bir fiil kırk senesine yakın şahidiyiz. Gece bir olmuş, iki olmuş, sen kalkıp kırk yaşına kadar hiçbir önemi yoktur diyemezsin. Dediğin anda senin de Allah'ın dinde hiçbir değerin kalmaz. Bu millet sana yine ağzı laf yapıyor diye hürmet eden, saygı duyan hocam hacim diyen belki bulursun ama yarın ahirette onlarda ne yanlış adamları dinlediklerinin farkında oldukları zaman eyvah diye kafayı vuracak kaya ararlar. Biz hakikati dinle anlatanları dinlemedik de bu batılların peşine mi gittik? Adem Aleyhisselam yaratılmadan Resulü Efendimiz Peygamber 40 yaşına kadar da peygamber o 40 yaşından sonra tebliğ emredildi. Yani sana ben peygamberim diye duyurması emredildi. O zamana kadar peygamber değildi diye bir şey yok ki. Buraları niye yanlış anlıyorsunuz? Peki de kardeş ne olacak? Adem'in hamuru yoğrulurken ben peygamberdim diyor. Sen 40 yaşına kadar peygamber değildi diyemezsin ki. Peygamberdi ancak tebliğle memur değildi. Peki niye 40 yaşına kadar korundu? Hiç puta taptı mı? Herkes puta tapıyordu. Hiç içki içti mi? Herkes içki içiyordu. Hiç cinayet yaptı mı? Herkes cinayet yapıyordu. Hiç yalan konuştu mu? Herkes yalan konuşuyordu. Hiç emanete fiyatlı yaptı mı? E peki 40 yaşına kadar onda olan vasıflar bile şimdiki hiçbir evliyada bile yok. Şimdiki normal bir evliyada bile bir günah olur. Evliya günahsız değil ki. Ama bu zat. Kulca yaşından önce de sonrasında da günahı yok. E sen bunun hiçbir önemi yok. Allah Allah. Keburat kelimecen tehrucu min Ağızlarından çıkan ne büyük secdedir Allah buyuruyor. İyyekûlûne illâ kedibâ. Ancak yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar ya. Bunlar şimdi Allah'ın dininin nişanları. Şuraya bak şuraya. Safa, Merve dağı bile taş olduğu halde Allah'ın dininin nişanıdır. Ona saygısızlık yapan dinden imandan çıkar. Hacleşet Allah'ın din nişanıdır. Bir taş olduğu halde ona saygısızlık yapan dinden imandan çıkar. Baksana ne diyeyim? Vel bu dune cealnaha lekum <Sessizlik> nişaa Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde geçer. Bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki: Develeri de sizin için Allah'ın dininin nişanlarından yaptık develeri. Ne önem var devenin? Tabii deve Allah'ın mahlukudur. Özel bir yaratığıdır. Onda çok ayetler vardır. Hakikaten her hayvan hakkında bir cilt kitap yazılırsa deve hakkında on cilt kitap yazılacak kadar farklı bir özelliği vardır. Kara gemileridir o. Çölün gemileridir o. Ama ne yarar o kurban da keserken Allah'a ibadet için kurban ne demek? Yakınlık demek. Allah'a yaklaşmak için ne kesiyoruz? Kurban kesiyoruz. Bu her hayvandan olur mu? Olmaz. Tavuktan kurban olur mu? Olmaz. Bunlara göre her yol çermez. Peki, şimdi allah Teala ne buyurdu? Bana yaklaşmak için kan akıtacağınız zaman şu, şu, şu, şu, şu hayvanlardan olacak. Değil mi? Koyundan olur, keçiden olur, efendim, şuradan olur, Erkeğinden işsizden olur. Deveden olur. Ha. Şimdi tabi ayet kerimede özellikle en büyük beden olduğu için hayvanlar içinde bugün diyor. bugün bedenden gelir. Beden yani Arapçadır beden. Yani iri cüsseli demektir. Vel ne? o iri cüsseli develeri ceallâ alekum biz sizin için ne yaptık? nişa şâirillâh. Bizim dinimizin nişanlarından yaptık. Ne demek? Kurban bayramı geldiği zaman Allah'ın emrine venhar Kurban kes emrine intisalen insan ne yapıyor? Bir devede yedi hisse, yedi kişi ortak olaraktan kurban vazifesini yeme getirmiş oluyor. Onun akan kanıyla ne oluyor? Senin kanın canın cehenneme haram oluyor. Onun kanının damlası yere düştüğünde senin günahların af oluyor, boynun cehennemden azat oluyor. Bu deve neye yaradı şimdi? Bu deve senin cehennemden kurtulmana vesile oldu. Koyun da öyledir, kurbanlık. Hatta ayet-i kerime de yine ne buyuruyor? <gülüyor> Sakın Allah'ın dininin nişanları ne demek? İbadet yapmanıza vesile olan şeyler. Mesela bir koyun bile adak kurbanında olsun, şükür kurbanında olsun veya kurban bayramı kurbanda de kesilecek olsun o senin neyine vesile oluyor? Kurban vazifeni yapmana vesile oluyor. O hayvanı bulamasan sen o ibadeti yapamazsın. Ne oldu bu sefer? Allah'ın dininin nişanlarından tatbikine vesilelerden oldu. La tuhillü şairallah. Benim dinimin nişanlarından olan ve sizin ibadetinize vesile olan işte Safa Merve gibi kurbanlıklar gibi. Bunların hürmetini ihlal etmeyin. Bunlara saygısızlığı helal kabul etmeyin diyor. Maide suresinin birinci ayetinde. Ondan sonra veleşyar <gülüyor> vel haram. Haramayı da helal saymayın. Onda savaş yasak dört tane haram var. Günahlar kat kat. Hep anlatıyoruz. Veleli hediye kurbanlıkları Kabe'ye hediye ettiğiniz mesela Hacı kıran yapan ne yapıyor? Kurban kesiyor. Değil mi? Hacı temettür yapan ne yapıyor? Kurban kesiyor. Hacı ifrat yaparsa kurban kesmiyor. Ama o haç yapacak insanda ne yapıyor? Ee, efendim kurbanlığını yanında getiriyor veya oradan Şimdi temin etmek kolay. O zaman orada olmadığı için yanında da sevkedip götürüyorlardı. Kabe'ye hediye edilen oradaki fakirlere dağıtılacak yoksa Kabe ne, ne yapsın Kabe? Peki. Efendim kurbanlıklara da üremesizlik etmeyin. Hatta ne diyor dikkat? Velel qala'ide. O diyor kurbanlık hayvanın hac e, hac için e, efendim ihramdan çıkmak için Allah'a ibadet ve kulluk için kesilecek bir kurban olduğuna alamet ve nişan olsun için onların boynuna gerdanlık takıyorlar veya boynuzuna bir nişan, bir ip takıyorlar. Efendim, sakın diyor, değil kurbanlık hayvana diyor, ona takılan takıya, nişana bile hürmetsizlik etmeyin diyor. Niçin? Çünkü o bana sizi yaklaştıracak, bir salih amelhe vesile olacak. Sen kalkıyorsun mesela kurbanın kafasına e, efendim boynuzlarına, koçun boynuzlarına doğru kurbanın kafasına, inen kafasına kadar ayağın kalkmaz zaten. Çat aşağı düşersin de koyunun kafasına kalkı erip mesela ayak vurursa bu ne olur? Çok büyük hürbetsizlik ve saygısızlık olur. Neden? Hele bir de o kurbansa, yani normal koyuna da yapılmaz ama hele bir de biraz sonra Allah'a ibadet için keseceğin bir kurbansa, sen onun kafasına ayağından vurduğun zaman bu aynı Kabe'ye ayak vurmuş gibidir. Aynı Kabe'ye vurmuş gibidir. Sen ona hayvan mı zannediyorsun? O seni cehennemden azat ettirecek bir salih amel vesilesidir. E şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz de anlıyorsunuz herhalde ne anlatmaya çalışıyorum. Allah Teala hazretleri geldik geldik nereden nereye geldik? Kabe'den geldik, Safa'dan Merve'den geldik, Hacı El geldik develerden geldik, bir kurbanlık hayvana geldik, hayvandan da neresine geldik? Takılan işaret ve gerdanlığına kadar geldik. O gerdanlığa bile saygısızlık yapmayın o kurbanın askısına, takısına bile saygısızlık yapmayın diyor Allah hayvanın takısına. Sen kalkıyorsun. bütün İslam'ı ve Kur'an'ı bize getiren Muhammed Mustafa'ya saygısızlık yapıyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesizlik yapıyorsun. Kainatın efendisi için 40 yaşına kadar hiçbir önemi yok diyorsun. Doğduğu gece belli değil diyorsun. Doğduğu ay belli değil diyorsun. Doğduğu yıl bile belli değil diyorsun. Bir de onu kendine benzetiyorsun. Diyorsun ki benim bile diyor doğduğum gün belli değil. Anama sordum ne gün doğurdun beni işte bir gün doğurdum seni bir tek ocak ayı demiş. E şimdi, benim bile diyor, senin bile de, sen kimsin ya? Benim bile diyor, yani demek ki yakın tarihte doğdum, daha 60 yaşına yok. Benim bile diyor, bu ocağı biliyorum diyor, senesi günü hep karışmış diyor. Peygamber'i nereden bilinecek diyor. Oh. Allah Allah. Ya Peygamber doğmadan diyorum sana efendim Fil olayı olmuş. Ebre'ye gelmiş Kabe'yi yıkmaya. Ondan sonra Ebabi gelmiş o kuşlar. Bu nasıl bir şey? Dünyada böyle bir şey var mı ya? Gelmiş kuşlar efendim ayak uçlarında ne var? Taşlar. Nasıl taşlar? Pişmiş çamurdan. Adam filin üstünde. Filin üstünde. Kafasının adamın üstünde de mi, miğfer, o kuş geliyor, adamın tak üstünden, o taşı bırakıyor, e peki o, o taş, kuşun ayağını nasıl yakmıyor? O kuşun aya ayağından bıraktığı taş, miğferi deliyor. Adamın beynini deliyor. Adamın dibinden çıkıyor, file geçiyor. Fili de deviriyor. فَجَعَلَهُمْ كَاسْفِمْ مَكُولِ diyor Allah. Kur'an-ı Kerim bu ya Allah onları diyor yenmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş fışkı dışkı gibi yere serdi diyor fil ortusunu o taş küçücük kuşun ayağını yakmıyor ama atıldığı adamın üstünden yerin dibine kadar yakıyor ve adamı da öldürüyor. demiri geçiyor demiri eridiyor miğferleri eritiyor Efendim, zırhları eritiyor adamı öldürüyor, fili öldürüyor o kadar kuvvetli bir harareti var. E bu olay niçin oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğmasına çok az bir zaman kala. Kaç gün kala? He? 52 işte Rivayetler orada olur. 52 der, 50 der, 40 der. Mesele onlar mühim değil. Ama nedir orada mühim olan? Efendimiz sallallahu aleyhi ve doğmasına kısa bir zaman kalmış onun doğacağı İrhas deniyor buna. Peygamber olacak zatın önceden belirtileri geliyor. Mucizel peygamberliğini ilan ve tebliğden sonrasına deniyor. Mucizeli işte peygamberliğini ilan etmeden önceki dönemdeki e, elinde zuhur eden harikuladeliklere ne deniyor? İrhas. Cemisi irhasat. Şimdi bu irhas he, irhas yani ha değil. Türkçe'de bunların telefonu zor. Arapça bilenler dayanıyor. Bu irhaslardan olmak üzere o sene zaten kağıda kurtuluyor. Ortalıkta dünyaya yayılan en büyük bir haber. Dünya böyle bir tarihte böyle bir şey görmemiş ya. Koca fil ordusu yerli oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir zaman sonra doğduğunda zaten bu birbiriyle irtibatlanıyor, önekleniyor. Ondan sonra annesi radıyallahu anhina amine vali demiş. Buyuruyor ki kainatın efendisine soruluyor. Şimdi burada biz annesinin sözünden hareket edebiliriz ama biz onu söylemiyoruz. Yani vakit yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiram soruyor. Bu hadis nerede? Buhari'de. Yollar ya Resulullah bize kendini tanıtır mısın? Sahabe-i kiram buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ene da'vetu ebi İbrahim ve busra ise veraet ünni hine hamelet bi şimdi ben bugüne kadar hine ve za'at görmüştüm de bunu da yeni gördüm hine hamelet bi enneha haraca minha nurun eda elehu kusuru busra ve bu sura min ya. ben diyorum babam İbrahim'in duasıyım nereden başlıyor bu iş İbrahim aleyhisselam ne dua etti ve vaytihim Resulü İsmail aleyhisselamı Mekke'ye yerleştirdi Hacer anamızı onların nesi yetişince dedi ya Rabbi bunların içerisinde, bunların cinsinden bir peygamber gönder bu Bakara suresinde geçer bu duaya Mevla cevap cevap verdi Kadis-i Cibelek muhakkak kabul oldu ama ve veekul fi ahiriz zaman bunun zuhuru ahir zamanda olacak. Resulullah'ın geleceği sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden olduğu kesindir. Çünkü dedesi Adnan İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. İsmail Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Evet. Hacer ve Şimdi şimdi ben babamın duasıyım. Çünkü dedik ya Rabbi bir peygamber gönder bu benim neslime. Mevla da ki kabuldür ahir zamanda olacak. Ben İsa'nın müjdesiyim. İsa aleyhisselam ne müjdeledi İncil'de? Kur'an söylüyor bize saf suresinde ve mübeşşelundu rasul ye'ti min mu ahmed benden sonra bir rasul gelecek onu ben müjdelemeye geldim. Onun adı nedir? Ahmet'tir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da saf suresinde. Ondan sonra Annem diyor, bana hamile kaldığında gördü ki, bak buhari bu. Ama bu adamlar ne buhari dinliyor, ne müslim dinliyor. Hiçbir kaynak dinlemiyor. ya Kur'an'da yok ki diyor. Kur'an'da yok ki diyor, bu sefer ona diyorsun ki namaz kılıyor musun? Kılmaz olur diyor ben, hocayım ya. Kılmaz E Kur'an'da neye göre buluyorsun? Kaç kılıyorsun? Kaç teker kılıyorsun yatsının farzını? E dört teker. E Kur'an'da dört var mı? Dediği zaman, e olur mu bu halde var diyor. Ben bunların çelişkisini çözemedim. Çünkü batılın mantığı olmaz. Hiçbir zaman olmaz. Yaşadım dediği İslam, yaşıyorum dediği İslam, helalını aramını beyan ettiği İslam'ın tüm hadis-i şeriflerden alınmadır. Velakin bu gibi konularda hadisleri hiç itibar etmiyor. Şimdi, annem bana hamile kalınca gördük ki diyor, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor şimdi ne diyor kendisi diyor ki ya diyor annesi baba diyor anne baba diyor birleşse çocuğu hamile kaldığını ne bilecek diyor bak şimdi televizyonda iki günler söylüyor ne bilecek diyor kadın hamile kaldığını diyor şimdi bile kaç ay sonra anlıyor o zaman hamile kaldı ne anlayacak biz diyor anne karnına düştüğü geceyi bile kandil yapmışlar diyor amma uydurmuşlar diyor Peki sen ananın kanına düştüğün zaman ananın haberi olmayabilir. Ben ananın kanına düştüğüm zaman benim anam da haberi olmamış olabilir. Ama şimdi kainatın efendisi anne kanına düştüğü zaman göklerde yerlerde mesela şeytanların haberi var mı? Var. E, şeytanlar kaybı bilmez. Şeytanın nerede haberi var? Şeytan kaybı bilmez. Şeytan kovulduğunu bilir. Şeytan o zamana kadar yetik at göklerde cirit atarken o geceden sonra hadi aşağı. Hadi aşağı. Aa şeytan göklerden kovuluyor. Daha göklere ki yerleşim. E bu kadar şeytan merak etmemiş. Şeytan şu anda Amerika'dan daha fazla istihbaratı kuvvetlidir. Şeytan bir istihbarat yapıyor. Diyor ki bir şeyler oldu diyor. Biz cirit atıyorduk bu göklerde biz. Şimdi burada diyor net ulaşamıyoruz? Meleklerin fısıltısını duyuyorduk diyor. E ben bunu nereden biliyorum? Jin suraci Ben de Kur'an okuyorum da biliyorum. Tefsir okuyorum, hadis okuyorum. Seni gibi gazetolcudan ben de bir şey bilmem. Cinler şeytanlar ne diyorlar? Biz diyorlar gökte bizim oturaklarımız var. Hepsinin yeri var. koltuklar numaralı anlıyor musun? Şeytanların koltukları numaralı. Efendimiz gelene kadar o koltuklara oturuyorlar. Şimdi allah Teala mesela haber buyuruyor. Diyor ki e, Lev-i Mahfuz'da yazılıyor. E, Arş-ı Ala'da görünüyor. E, falan memleket, felan gün zelzele indi aşağı. Yazılıyor. Bunu Cebrail Aleyhisselam alıyor. Meleklere de bu haberi görevli meleklere de bu haberi iletiyor. Bu sefer bu haber önceden melekler arasında konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Meleklerde bir yönetim var. Emin komuta var. Amir memur var. Meleklerinde peygamberleri var, görevlileri var. Her çeşit melek var. Şimdi bunlar vazifelerine göre, saatine, vaktine göre biliyorsunuz senelik dosyalar, berat gecesinde nakiller başlıyor. Kadir gecesinde teslimler yapılıyor. Bunları hep anlatıyoruz. E, ayet var. Fî hâ ifrâ bûkûl-i Kandil geceleri uyduruk. Sensin uyduruk. Kadir gecesi nasıl uyduruk? Aha Allah Teala buyuruyor, fiha o gecede bir rivayet Kadir gecesi bir rivayet gecesidir. Yufraku ayrılır, hükmedilir, fasledilir, küllerin hakim. Her önemli iş o gece yazılır, çizilir. Takdir ezelidir ama teslim meleklere bildirilme meselesi seneden senedir. Meleklere bütün kıyamete kadar olacakların dosyası bir kere de veriliyor mu? Hayır, meleklere dosya Senelik veriliyor. Yani Ezrail Aleyhisselam bile bu sene ölecekleri bilir. Bir daha sene ölecekleri bilmez. Adam Ezrail Aleyhisselam'ı görünce dedi ki ben ne zaman öleceğim? Ne yaptı ona? Herif de şaşırdı. Kalktı gitti o hocaya. Dedi ki senin beş seden kaldı. Öbürüne gitti peşayın ayın kaldı. Öbürüne gitti beş kaldı. Biri de beş günün kaldı. De öbürü de Allah. Beş dakikan kaldı derse adam zaten öldüm zannedecek. Bu sebep dedi ki kafayı yiyeceğim dedi ya. Tabirini kimse yapamadı. i̇mam Hazım Azam Efendimiz sahibi o zaman. Dediler hani Hanife'ye git. Radıyallahu geldi. Dedi ki ya imam benim işimi çöz dedi. Elhamlaştım dedi ya. Çünkü bana da böyle yapsa ben de elhamlaşırım ya. Ebu Hanife ne dedi? Radıyallahu anh fi gamsin lai dedi ki beş şey var Allah'tan başkası bilemez. Kayıp ahtarları beştir. Ben ne bileyim dedi. Ezra dedi sana ki bana soruyorsun ki ne zaman öleceğim. Dedi. Ben ne bileyim dedi. Hazreti yani sen bilmez ki. Ancak o sene yazılanı eline dosyası adı verileni bilir. E bilir ama onu da herkese söylemez. Ama bazı Allah dostları bunu bilir. Şu gün öleceğim der, o gün ölür. Şu dakika öleceğim der. Değil mi? Benim babam anlatıyor işte Allah selamet versin yaşıyor. Anne rahmetli ben görmedim şehit oldu kendisi ben, ben doğmadan mesela diyor hastanede başındaydık dedi ki 45 dakika sonra vefat edeceğim çekin bunları da rahat Rabbim'de kavuşayım. He dakika tuttum diyor 45 dakika içinde vefat etti. He babam orada sağ adam anlatıyor. Mesela normal bir Müslümanla bile Allah bildirirse bilir yani. bunun Allah bildirdikten sonra Aysel Aleyhisselam'a da bildirebilir. Efendim bir Müslüman kuluna da bildirebilir, rüyayla da bildirebilir alenen yakasana da bildirebilir bunlar ehli sünnete muhalif şeyler değil allah Teala bildirmesi şartıyla, o bildirmeden kimse bilemez e şimdi cinler diyorlar ki biz oturaklara otururduk kulak hırsızlama diyor buna Kur'an'da çok geçer bu ayetler Safat Suresi'nde de var kulak çalar böyle hırsızlık yapar melekler arada ne konuşuyor? felan yerde zelzele olacak. Bu Onu bir kapar, hemen ondan sonra onun adamı kim? Kahinler. Şimdi şeytan gelip de insanla direkt görüşür mü? Görüşmez. Kahinler kim? Bu büyücü falcı takımı var ya, bunlar şeytan mutahsısıdır bunlar. Şeytanla çok ilişkileri vardır, ilişki dışında. Şeytan gelir ona, der ki, felan gün felan yerde zelzele olacak der. Şimdi bunu kimsenin bileceği bir şey değil. Ama o kahin milletçim, gelenine gidenine falan yerde şu olacak dediği zaman da millet onu takibe başlar. Onun dediği gün saat geldiğinde o celzelev hukuku bulduğunda bütün millet Aa, nasıl bildi ya? Nereden bildi? Bu sefer bunun her şeyi bileceğini zanneder. Her şeyi bileceğini zannetti mi? O zamanki ben ne zaman öleceğim? Onu da sorar. Ondan sonra der ki... Be, ...ben kimin evleneceğim? Çocuğum nasıl olacak? Şu nasıl? O da uydurur, uydurur, uydurur. Bir tane tutturdu ya, öbürle de yutturdu. Hepsini takar. 999 yalan... ...bu doğruyla beraber... ...arada efendim, terkip yapılır. Yutturulur millete. Efendimiz'den evvel kahinlerde bu hususta... ...çok itibar var. Siz tarihte duymuyor musunuz? En büyük krallar bile kimi çağırıyorlardı? Kahinlerini çağırıyorlar. Nemrut kimi çağırdı rüya gördüğü zaman? efendim e, firavun kimi çağırdırıyor rüya gördüğü zaman kahinlerini çağırır. rüyaların tabiri de doğru mu çıktı doğru çıktı ne dediler Nemru'da bu sene bir çocuk doğacak tacının tahtının zevali onun elinde olacak oldu mu olmasın diye oğlanları kestirdi kestirdi kestirdi İbrahim Hazreti'nin babası en yakın adamı herkesin çocuğu kesiliyor onun da kesilecek de Dedi sakın dedi bu birleşme yok. Hanımına yaklaşma yok. Şu yok bu yok. Millet ne kadar fren tutturacak yani. Adam gitti evine e, hanımı da koku sürmüş. Hadi bakalım. Ondan sonra kaldı İbrahim Aleyhisselam hamile. Tordu İbrahim Aleyhisselam. E, mağarada doğuruyorlar tabi çünkü kralın en yakını da olsa diyor ki benim oğlum da olsa kestiyor Nemrut. Kendi oğlunu kestiren seni bağışlar mı sen de olur. Ama e, e, firavun aynı oldu. Kâhine ne dediler? Senin bu rüyana göre tabiri nedir? Tabiri, efendim bir çocuk doğacak mal, malın mülkün, bütün tacın tahtın onun elinde helak olacak E ne yapmamız lazım? E sizi öldürün yoksa diyor, bu işi düzeltin. <gülüyor> ya adam nasıl düzelsin? E seni öldürün Onlar da de ki, aralarında dediler ki bu işi düzeleceği yok bu iş olacak dediler. Musa Aleyhisselam doğacak, bunun işi bitirecek. Bu iş olacak ama biz şimdi canımızı kurtarma bakalım dediler. E ne yapalım? Verdiler ona bir akıl ama çok kötü akıl verdiler. Erkekleri kesersen dediler. Nasıl olsa bu da erkek olacağı için kızlardan bir sorun gelmez. Kurtarırsın dediler. E bu sefer kes kes kes sarayda kaç sene kadar? Otuz sene Musa Aleyhisselam çok rahat yaşadı. Kainatın efendisi gelince sallallahu aleyhi ve sellem anne karnına düşünce ne oldu? Bunlar efendim dört kat semadan bir, yani kademe kademe oldu. İsa Aleyhisselam geldiğinde birkaç kattan kovuldular. Efendimiz anne karnına düşünce birkaç kattan daha kovuldular. Birkaç kattan daha kovulması ne demek biliyor musun? İstihbarat damarlarının birçoğunun kesilmesi demek. Her katın adamı farklı, haberi farklı, e bu sefer neden oldu bu neden oldu? Şeytanlar araştırınca Muhammed anne karnına düştü. Ve bu sefer şeytan dellal bağırdı. Ebu Kubeş tepesine çıktı. Şeytanın sesi Mekke'de duyuldu. Alenen ilan etti. Muhammed anne karnına doğru, efendim, düştü. Ağladı bağırdı. Bütün şeytanlar başına toplandı ya. Dedi ki Allah onu keskin kılıçla gönderecek. İşimizi bitirecek e bu, bu kadar ilanlar oluyor. Şimdi Buhari hadisinde annesi diyor ki: Ben diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldığım anda gördüm ki benden bir nur çıktı. Busra'nın başları değil. Busra. Busra, nerede? Şam'da. Basta Irak'ta. Busra'nın köşkleri pırıl pırıl aydınlandı diyor. Yani o benim oğlumun dini oralara kadar gidecek, her tarafa aydınlatacak manasında annesinin bu gördüğü ziyayı nuru kim anlatıyor bize? Annesi anlatmıyor. Dikkat edin. Biz annesinden duymadık. Biz Muhammed Mustafa'dan duyuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki nerede bunun kaynağı? Buhari'de. Şimdi Buhari gibi bir kaynakta kainatın efendisi bir fiil kendi ağzıyla benim annem böyle gördü dediği zaman kendi bana hamile kaldığında dediği zaman kendisine hamile kalınmasının önemini beyan etmiş olmuyor mu? Hamile kalındığı anda ne zuhuratlar, ne zıyalar, ne nurlar saçıldığını beyan etmiş olmuyor mu? Kendi söylüyor. Peki bunun büyük bir alamet ve irhas olduğunu söylemiş olmuyor mu? Bundan sen ne anlıyorsun? Ben böyle anlıyorum. Peki diğer Bukhara hadisinde, Ahmet İbn-i Hanbel derivadil çok kaynakları var. Ne diyor? Veru ya ümmiyelleti rathine ve vâdni Bir de annem beni doğurduğunda gördüğü rüyasıyım. Şimdi doğurduğunda zaten göklerle yerler murakark oldu. Efendim Osman diye Ebil As radıyallahu anh, diyor ki benim annem diyor evlerimiz yakın diyor Amine radıyallahu anh Resulullah'a doğurduğu gece benim annem şahit oldu diyor. Kendisi anlatıyor Sübülül ve Reşad kitabın ismi Büyük Kaynak İmam-ı Salih'i Eşşami Büyük imam. Sümülül kaç yıl kitap? Bunu anlatıyor. Diyor ki benim annem anlatırdı. Derdi ki, Amine Muhammed'i doğurduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem o gece ben şahittim. Ben onun evine karşıydım, o eve bakıyordum. Ve o evin etrafının nur olduğunu gördüm. Sonra evin etrafına nur yağdım, mahalleyi de nur bastığını gördüm. Yıldızlar o kadar yanaştı ki diyor, elimi uzatsam değeceğim sandım. Bu kadar yıldızlar üzerime düşecek gibi korktum. Ve sonradan diyor nurdan başka bir şey göremedim. Tamamen gökler arası nur olduğunu gördüm diyor. Osman ibn Ebilas Sahami'nin annesi anlatıyor. E şimdi bu normal bir vaka mıdır? Rastgele bir olay mıdır? Unutulacak bir vaka mıdır, hadise midir? Ondan sonra Kureş zaten biliyorsunuz dedesi hepsi buna şahit oldular. Kâbe'nin Resulullah'a doğru secde ettiğine tabafta şahit oldular. Ondan sonra Kureyş'te bu o kadar meşhurdu ki, Hazreti Abbas nesi oluyor? Amcası. Hazreti Abbas'ın şiiri var bu hususta. Lemmâ vulitte Sen doğduğun zaman Lemmâ vulitte eşrevetil er vâ vâet binûrikel ufuk Bu şiir Nemamunitte eş vakat eşrokatil ardu ve da'at binurical ufuq. Fenahlu fi dhalika'l diya'i ve nuri ve fi subulir rashadi Abbas'ın şiiri bu. Diyor ki sen doğduğunda yer pırıl pırıl parladı, dünya aydınlandı, ufuk göklerin kenarları nurakargöndü diyor. Ancak şu diyor ve biz senin o ve nurun ve getirdiğin hidayet yolunda e, yara yara gidiyoruz diyor yani. o nuru yara yara gidiyoruz diyor. şimdi Kureş bunu bu kadar meşhur olarak kabul etmiş o gece çok onlarda önemli olmuştu yani onun doğum gecesi çok önemli işte hamli bile annesi açıkça gördü hamile kaldığında şimdi nereden bilecek hamile kaldığını böyle bir şey ne demek yani benim annem görse bunu uydur mu Böyle bir hadise yaşanırsa unutulur mu? Doğduğunda meydana gelen bu kadar olay unutulur mu? Dünya karıştı birbirine. Buradaki balık öbür tarafa gitti. Bütün hayvanlar birbirine haber veriyor. Kureyş'in etrafında hayvanlar konuştu ya. Kureyş'in hayvanları dile gelip Muhammed doğdu diye haber verdiler sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır bu kadar mütevatir bir olay herkesin dilinde bütün kitaplarda bütün kaynaklarda bir kişi değil on kişi değil beş kişi. Değil. E sen kalkarsan dersen ki Haşa ve kella. Bunlar uydurmadır. Ne doğduğu yıl belli değil, ne gün belli, ne gece belli. Az daha diyecek ki zaten peygamberin de kim olduğu da belli değil. Öyle birisi çıktı. Bu o demek geliyor ya. Doğum gecesine itiraz edelim. Ramûl evel ayında doğdu. 12. gece doğdu. Doğduğu gün Efendim, pazartesi günü niçin oruç tutuyorsun sorusuna cevabında. La keyo muhü littufi. O benim doğduğum gündür diyor pazartesi için. Orucu da şükür için tutuyorum diyor. E şimdi bu da Hadis buharide. E sen şimdi doğduğu güne kadar kendisi kutlamış zaten. Nasıl kutlamış? Oruç tutarak. Doğum gününü nasıl kutluyordu? Şükür için. Öyle senin gibi senede bir kere pasta yiyerek değil. Her hafta doğduğu günü oruç tutarak Allah'a şükürle kutluyordu. Ya Rabbi beni yarattı. Sana hamdolsun. Ben oruç tutuyorum. Kâinat Efendisi'nin tatbikatı böyledir. He, ondan sonra sahabe-i kiram kendi aralarında toplaşırlardı. Mevâh-i var, bütün kitap, sümülülüde var. Sahabe-i kiram Efendimiz'in doğduğu gece yaşanan mucizeler, irhasları aralarında konuşma meclisi kurarlardı sahabe aralarında. O derdi ki annem böyle anlattı. Çünkü çoğunun yaşı müsait değil. Ama o derdi annem şahit, o derdi efendim teyzem şahit, halam şahit. Hep böyle o gece olanlar anlatılırdı. E bunda ne var? Biz de toplaşsak onun doğduğu gecede sevinsek, şükredecek, zikredecek, salavat şerife getirecek. Buyurun Allah'ımı salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed. Evet. Böyle salavat şerifler getirecek. Mevlüt okuduk mesela. Elhamdülillah ne bereket oldu. Ya şimdi bunda ne mani var? Onun doğduğuna sevinenleri Allah o gece affediyor. Niçin o gece affediyor? Mesela biz bu aydayız, şu anda Mevlid ayı çıkmadı. Rabbül evvel ayındayız. Biz bu mübarek ayda, onun doğduğuna sevindiğimiz zaman tabii ki affoluruz. Onun doğduğuna sevinmek demek, Müslüman olduğuna sevinmek demektir. Kur'an'ın geldiğine sevinmek demektir. Allah'ın bizi hidayetine sevinmek demektir. Onun başka ne manası var? Kaşlar ne oldu? Kisra ne oldu? Kisra ne oldu? O zaman en büyük güçler Amerikası, Rusyası vesaire ayarında Rum İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu ne oldu? E tabii ki bu kadar gavur onun doğduğuna üzülürken bu kadar Müslüman da onun doğduğuna sevinmesin. Her peygamberin doğumunu ümmeti kutlamıştır. Bunda bir sakınca yok ki. Peki biz Muhammed Mustafa'nın doğumunu sallallahu aleyhi ve sellem kutlasak bunda ne mahsur olabilir? Allah Allah Allah. Böyle cahillik daha bugüne kadar ya görülmemiş ya. Bir de hadi o ağzları da yenidir yutulur tarafı yok ama sen gel de 40 yaşına kadar hiç önemsizde. Bu zerre kadar iman olanın konuşacağı bir laf değil. Amin subhanallahi ve bihamdi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seydil murselin Muhammed ve alih ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi hastalıklarımıza, hastalarımıza, dua taleplerimize karşılık acil şifa ya Rabbi. Dertlerimize deva yarat ya Rabbi. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları yarat ya Rabbi. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Eşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Asker polisimizi bizi korduklar gibi sen de muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan memleketimizi muhafaza eyle. İşgal altına kalmaktan mesul mahfuz eyle. Beklenen celceleyi durdur ya Rabbi. Sen bu gazı yavaş yavaş çıkarttır ya Rabbi. Birden sallatma ya Rabbi. İstanbul'umuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kadar evler ocaklar. Sabit sübyan hürmetine, günahsız yavrular hürmetine muhafaza eyle ya Rabbi. Eshab-ı Kevni isimleriyle ya Rabbi. Hazreti Kur'an ayetleriyle ya Rabbi. Bütün dostların himmetleriyle ya Rabbi. Bizi koru muhafaza eyle. Tüm Müslüman ümmeti muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Afganistan'dan, ya Rabbi Irak'tan, Filistin'den, Doğu Türkistan'dan, Çeçenistan'dan ya Rabbi dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa yardım eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi hürmeti Allah ha ve Yaşin, bi hürmeti Nebi'l emin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin hal ali ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. La şerfe ruhü'n Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve ashabi müşahehna cafden ya ruhuna. اسماء وات المسلمين